Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Çok teşekkürler bizler de iyiyiz. Bu hafta istedik ki birazcık daha farklı bir yaşam öyküsünü sizlerle paylaşalım. Ercan genç bir arkadaşımız ee, ve e, hayatında e, aslında tutkusunun peşinden giderek yaptığı şeyler programımıza e, konuk olarak kendisini bugün ağırlama imkanı sağladı bize. E, dinleyicilerimize kısaca tanıtmak gerekirse Ercan kimdir? Nerede başlamıştır? Nasıl başlamıştır yaşam öyküsü? E, o zaman biraz baştan başlayayım. Evet. E, Antalya'da büyüdüm. E, daha sonra da üniversite için İstanbul'a geldim. E, bu sırada tabii e, mühendis bir e, ailenin oğluyum. E, tabii... Hem anne hem baba mühendis mi? Her ikisi. E, babam mühendis, annem eczacı. E, dolayısıyla fen ve teknikle ilgili e, bir ailenin içinden aslında e, bir yaşama başladı. E, çocukluğum daha çok babamın hep böyle yaptığı böyle zihni sinir projelerle ya da onun yaptı, yapmış olduğu ürünlerle geçti. O da zaten üretmeyi seven bir insan. Sanıyorum onunla bayağı bir yoğruldu. Daha sonra da üniversitede bir şirket kurduk. Ve staj için girdiğim şirkette şirketi satarak bir işte tabiri yerindeyse exit ettik. Daha sonra Amerika'ya bir gene bir staj çalışması için gittik ve daha sonra da bir önceki firmadaki ortağım o zaman Japonya'ya daha sonra gitmişti. Bir araya geldik ve Türkiye'de yeni bir firma kurduk. Ve daha sonra o firma halen devam ediyor ama arada başka bir firmamız da oldu. Başka bir projemiz, bir girişimiz. Ondan da exit ettik. Ve daha sonra yani da... o firmayı da sonlandırdınız. Evet, kafa. onun da satışını yaptık. Hı hı. Top... Daha sonra da şu anda hayatımızın en heyecanlı zamanını geçirdiğimiz yeni bir firmamız daha var. E, dolayısıyla toplam Bu da dördüncü firmam oldu İki firmadan exit ettik Yani satışını yaptık Bir tanesi e, lifestyle oldu Yani çok böyle e, nasıl diyeyim Para kazandırıyordu ama büyümüyordu Ve o şekilde devam etti Şimdi, Şimdi dinleyicilerimiz yeni... merak ediyordur şey... şirket açtık şirketi kapattık onu sattık Peki nerede burada <gülüyor> ilginç bir yaşam öyküsü derseniz Efendim Ercan'la biraz sonra daha derinlemesine bütün bu sürecini aslında irdeleyeceğiz O bir sosyal girişimci Aslında sosyal girişimci değil girişimci o Teknoloji alanında yaptıklarıyla aslında son zamanlarda kendisinden çok söz ettiren bir isim bence Ve yaptığı en son yaptıkları işle de çok başarılı elde ettik ...ortada bunlara değineceğiz ama esas tarafı da herhalde hiç vazgeçmemesi, her defasında denemesi, evet. denedikçe hep denediklerinden öğrendikleri devam etmesi. Birazcık daha geriye dönelim. Çocukluğundan hani o gençliğe geçişte çok hızlı anlattım bize orayı ama daha çok hep böyle babanın yaptığı icatları onlarla başlıyor herhalde bu teknolojiye ilgi değil mi o yıllarda? Evet, evet aynen öyle. Ee, ya Evde böyle küçük bizim deneylerimiz oluyordu. Ya babamın biraz da kimya mühendisinin olmasından kaynaklanıyordu. Ama esas benim hayatımda herhalde böyle biraz önce de seninle konuştuğumuz gibi şöyle bir düşündüm baktım da... ...en önemli konulardan bir tanesi Antalya tabii sıcak bir yer. Hı. Ama eskiden hani böyle bir zamandan bahsediyorum ki klima almanın herkesin böyle karşılayamadığı bir zaman klimanın ee, pahalı olduğu dönemler. Evet, evet. Her, Her evde bir, olmadığı. Evet. <gülüyor> evde hangi evde varsa o evin böyle hani belli bir gelir durumunun üstünde olduğu düşünüldüğü dönemler. Evet. Ve bir gün e, babamın aslında planlarıyla yani biraz böyle dikkatimi çekmeye başladı. Ne yapıyor bu adam demeye başladım. Yani o zamanları çok iyi hatırlıyorum. E, babam aslında evde bir klima yaptı. E, ve ben de tabii projenin bir şey olarak yardımcısı olarak kenarda sürekli böyle yani hem onu bir izliyordum dikkatlice hem de yaptıklarını böyle anlamaya çalışıyordum e, dolayısıyla üretken bir aileden geldik doğru andım değil mi baban o dönemde klima pahalı olduğu için hı hı. evde kendisi uğraşarak sizin evin klimasını kendi klimanızı kendiniz ürettiydi evet evde. evet aynen peki yani. böyle bir ailede nasıl bir öğrenciydi o dönemlerde Ercan e, aslında gene hep bir şeyleri yapmaya çalışıyordum yani mesela yazları çalışıyordum ben e, işte çeşitli esnafın yanında çalıştım ve bir şekilde ben de bir şeyleri yapmak çabalıyordum. Ne ee, tür işler yaptın o dönemlerde? Yazılıcı? Mesela toptancılarda çalışmıştım. Ee, e, züccaciyelerde çalışmıştım. Tezgahtarda oldum ee, çoğu zaman. Ama mesela şeyi hatırlıyorum. Ee, mesela evden iş yerine giderken bisikletle gidiyordum ben hep. Şeyi fark etmiştim. Yani yolda bir sürü bakkal var. İşte da baya bir şey olduğunu görüyordum. Çok böyle anahtar bazı şeyler vardı. Kendime bir fiyat listesi oluşturuyordum. ...yolda giderken bakkallara bırakıyordum bunları... ...siparişlerini topluyordum... ...sonra da bisikletle geçerken tekrar satıp... ...haftalık harçlığımı çıkarıyordum mesela... <gülüyor> Ticaret o yıllardan var... ...yani <gülüyor> e, o yaz dönemlerindeki çalışmaların... ...şu anki işine etkisini görüyor musun peki? Ya tabii ki yani... E, ...ya yani şunu da söylemekte fayda var... E, ...çoğu zaman hep böyle işin... ...iyi taraflarını anlatıyoruz da... ...tabii işin kötü giden çok tarafı da oluyor... E, ...ama bence bu çok önemli bir şey... ...ya yani kötüyü görmek lazım... Ee, ...işin bazen kötü gittiğini anlamak lazım ve o noktalarda daha iyi e, yanıt vermeye başlıyorsunuz. Ee, aslında bugün yaptıklarınız başarısızlıklarınızın hı. ya da e, yoluna gitmeyen şeylerin biraz da ürünü olmaya başlıyor. Ne zaman e, böyle bir zorlukla karşılaşsınız sürekli onu aşmaya çalışıyorsunuz ama... ...bence en güzel şey, güzel bir laf vardır ya sizi öldürmeyen şey daha da kuvvetlendirir. Hı, bence bir çok e, doğru bir laf. Ee, hayat hep bunlardan geçiyor aslında. Ne güzel. Peki daha sonra üniversiteyi İstanbul'da bir üniversite kazandın. Evet. Ee, mühendislik kazandın hı hı. ve İstanbul'a geldin. Evet. Antalya'da işte Babasının klima yaptığı <gülüyor> yaz tatillerinde esnafın yanında çalışarak birazcık ticaret hayatı öğrenmiş Ercan. İstanbul'a geldi ama sadece öğrencilik yapmadın herhalde o dönemde. Evet. evet Neler zaman, yaptın? Nasıl çok sabırsızlattın. Orada birazcık herhalde hikaye başlıyor. Evet. Çok sabırsızdım ben. Bir şeyler yapmak istiyordum. Çalışmak istiyordum. Bir an önce böyle adım atmak istiyordum. Elektronik mühendisliğindeydim ben. Ve sürekli böyle bir şeylerle uğraşmaya başladım. Ama tabii... Yeterince bilgim olmadığını fark ettim ve zaten o zaman da üniversite hazırlıktaydım. Bir turist gruplarını gezdiriyordum. E, o gezi, e, gruplardan bir tanesinde e, bir teknoloji firmasının bir yöneticisi, işte benim biraz bir hayat hikayem ona biraz ilginç gelmişti. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun burada diye. E, Türkiye'deki yerel ofislerinde bir iş teklifi yaptı. Böyle çalışmak ister misin dedi stajyer olarak. Ben de tabii seve seve e, ve hemen orada işe başladım. Stajyer olarak Evet stajyer olarak girdim bir, bir teknoloji firmasında Evet aynen öyle Daha sonra çalışma dönemi bittikten sonra başka bir firmaya da bir iletişim firmasına başvurmuştum Oradan da bir staj çıkınca değişik şeyler görmek istiyordum Yani onların çalıştıkları alanlar çok farklıydı O alanı da görmek istiyordum Daha sonra oraya da başladım ee, tabi part time olmaya başladım yarı zamanlı bir çalışmaya başlandı bir yandan da öğrencilik devam ediyor evet, bir dersleri da, iyi herhalde e, dersler tabi yani olduğu kadar çok <gülüyor> iyi ya çok parlak bir öğrenci değildim onu söyleyebilirim ee, ama Bursun, burslu bir öğrenciydim. Bursun kaybolması için yani gerekli eforu sarf ediyordum tabii ki. Şimdi Ercan mütevazilik yapıyor. Burslu bir öğrenci olup bursunu kaybetmeden mezun olmuş bir insan olarak <gülüyor> bize bursumu kaybetmek için birazcık çalışıyordum ama işte parlak bir öğrenci değildim. Bence yeterince parlak bir öğrenciymişsin. Peki diğer o iletişim firmasında e, Türkiye'de aslında çok ünlü en büyük CSM şirketlerinden bir tanesi. E, orada part time yani yarı zaman çalışmaya başladım. Evet. Bir yandan da öğrenciliğe devam ediyordun. Aynen öyle evet. ama e, bu işin nasıl çalıştığını yine baya bir merak ediyordum ve sürekli kurcalamaya başladım ve şunu fark ettim. E, o zamanlar mobil internet yeni yeni doğuyor. İşte bir web içeriği var bir de cep telefonlarımız var. Aynı tecrübeyi cep telefonundan elde edemiyorduk. Bu iki dünyanın bağ, birleşmesi gerekiyordu bir şekilde. Bunu nasıl yaparız diye bir düşünmeye başladık. Ve ben e, bunu oradaki yöneticileri açmıştım. Ya biz böyle bir şey yapmak isteriz aslında. İşte uygulama imkanımız olur mu? Şu olur mu? Bu olur mu? Şuraya erişim imkanımız olur mu? derken. Dediler ki ya siz madem böyle bir şey yapmak istiyorsunuz. Biz de sizi destekleyelim. E, bir ekip kurun kendinize. Ve bunu gerçekten yapılabiliyorsa gösterelim dediler. E, ve biz, ya ben bir ekip kurdum öğrencilerden oluşan bir ekip. Evet, evet sen top... de öğrencisin ve öğrencilerden oluşan arkadaşlarından bir ekip kuruyorsun. Evet. O dönemlerde daha mobil internet yeni yeni evet. Türkiye'de ve hani web sayfasını açmaya kalktığımızda e, daha dinleyicilerimiz hataları. de hani daha rahat anlasın diye e, kendimin anladığı dilde anlatmaya çalışıyorum Arjan. E, web sayfasını in, bilgisayardan açmakla o dönemde telefondan açmak Çok aynı şey değil. değil. Evet. Telefondan açtığımızda web bilgisayardan açmışız gibi geniş çıkıyordu, küçültmeye çalışıyorduk, görmeye çalışıyorduk. Sen bunu bir şey yapalım, bir uygulama yapalım ya da bir. Arada geliştire... bir yazılım yaptık. O yazılım <gülüyor> web sitesini sizin kullandığınız cep telefonu en uygun hale dönüştürüyordu. Mesela resimleri. Ona göre ayarlıyordu. İşte videoları ona göre çeviriyordu. Ve bütün bu işlemleri arada başka hiçbir şey gerek kalmadan yapıyordu. Ee, ve biz oradaki destekle e, bir şirket kurduk. Ve daha sonra uygulamayı da tanıttık. Ve e, akabinde de bunun satışı gerçekleştirdik. Ve daha ben üniversiteyi bitirmeden ilk şirketimden çıkmış oldum. Yani öğrenciyken, öğrenci arkadaşlarınızla kurduğunuz şirketle... ...bu GSM şirketinde bu, bu işi yapıyorsunuz. Ve o şirketi GSM şirketinde mi sattınız? Baş... Evet, sattık. Sattınız. Hı -hı. Ve da alıp bu işi büyütüp herhalde... Evet bu uygulamayı uzun zaman kullandılar onlar da. Ee, Tabi bu süre içerisinde biz de başka neler yapabiliriz? Gene, yani durmuyorsunuz. Ee, Hı -hı. Daha sonra Amerika'da bir staj için bir enstitüde çalışmaya başlamıştım. Ee, Tabi orada da işler yolunda gitmedi. O şirket battı. Ya yani enstitü battı. Şirketi sattıktan sonra Amerika'ya gidiyorsun buradaki deneyimle. Evet. evet. Ama e, o da işler şirket... yolunda gitmedi. Ee, daha sonra hani bir açıkta kalmıştım. Aslında ne yapacağımı bakıyordum. Daha sonra yine dünyanın e, önde gelen teknoloji firmalarından bir tanesine bir başvuru yapmıştım. Oradan da bir kabul gelince daha sonra yine e, aldım elimi bovulu. Bu sefer başka bir ülkeye Almanya'ya gittim. E, ve orada uzun bir süre çalıştım. Daha sonra da e, bu ekipteki diğer arkadaşımız da Japonya'ya gitmişti. Onunla Türkiye'de okulu bitirmek üzere tekrar buluştuk. Öğrenciyken kurduğumuz şirkette beraber çalıştığın arkadaşın. Evet. Japonya'da, sen Almanya'dasın. İkiniz farklı işler yapıyorsunuz ama sonra... Evet. Sonra okulu bitirmek için burada buluşurken e, bize tabii gene içimiz kurtlanmaya başladı. E, neden şöyle bir şey yok, neden böyle bir şey yok derken e, gene yeni bir firma daha kurduk. E, orada tabii Biraz böyle şey gitmişiz. E, nasıl diyeyim? Yüksekten gitmişiz. Cep telefonu üretmekti amacımız. E, hayalimiz oydu. Ama onda da baya bir ilerlemiştik. Türkiye'de cep telefonu üretmekten evet, bahsediyoruz. Evet, o zaman onu yapmaya çalışıyorduk. E, çok da fazla tabii e, şansımız olmadı. Yani oradaki gerçekleri görmek, e, gördükten sonra da ilerlenemeyeceğini gördük. Ve başka işler yapmaya başladık. Ama bu süreç içerisinde ilgimiz tabii ki sürekli başka şeylere de giriyor. E, arada bir web e, tabanlı bir uygulama yaptık ve onun şirketi kurduk ve ondan da bir satış gerçekleştirildi. E, ardından da bu elde ettiğimiz bütün tecrübelerle bir tüketici elektronik ürünü yapmak istiyorduk. E, Onlar da şu andaki firmayı kurduk e, ve o dediğin gibi yani programın başında e, gayet güzel geçti. Oraya geçmeden önce bir de e, aslında o dönemde hani deniyorsunuz cep telefonu yapmayı hatta müşteri bulduğunuzu biliyorum. Hı hı. Müşterisi bile hazır cep telefonu yani size inanmış yapacağınıza da inanmış siz bunu yaparsınız ben de şu kadar almayı evet. taahhüt ediyorum şeklinde. Müşterisini dahi bulduğunuz dönemde e, galiba lisanslar nedeniyle değil evet. mi lisans evet. ücretlerinin yüksekliği nedeniyle bu projeden yani vazgeçtiniz. E sonrasında ama yine başka bir fikriniz vardı taksicilerle galiba evet. taksiçi esnafı ile beraber yürütmeye çalıştığınız o neydi birazcık ondan da bahsedelim. Ya e, hep böyle bir şeyi değiştirmeye çalışıyorsunuz ya aslında girişimcinin hakkındaki şudur. E, bir açık görürsünüz ya da hayattaki bir eksiklik görürsünüz onu kapatmaya çalışırsınız. E, biz de şunu gördük yüzlerce yani binlerce hayatta e, sürücü var işte taksi şoförü var dolmuş şoförü var ya da ...bir şekilde serbest çalışan bir sürü insan var. Ama bunların ne zaman emekli olacak, nasıl olacak? Çünkü primleri ödenmiyor ve farklı farklı bir sürü sorun oluyor. Dedik ki bu insanlar zaten araba kullanıyorlar. İşte kendi işlerini icra ediyorlar, yakıt alıyorlar. Düzelti ki yakıt alırken bir emeklilik polisleri olsun sisteme girdikleri zaman... ...yakıt aldıklarında işte kredi kartlarının o bonuslarını falan alacaklarına... ...emekliliklerine para yatırılsın ve bu insanlar bir gün geldiğinde emekli olsunlar istedik ve ee, öyle bir uygulamaya giriştik ee, pilot uygulamalar yapıldı tam böyle üretime geçtik ee, her şeyi başladık gidiyor ee, daha sonra işte bu yazar kasalar zorunlu e, haberimiz oldu ee, dolayısıyla o dolayısıyla projede, projede iptal oldu. oldu bir deneme daha kaldık. Evet. bir toplumsal sorunun bir soruna bir çözüm daha bir yeni iş fikri daha ama bu iş fikri de e, ...sonlandırılamadı, ya. yarıda kaldı. Sonra şimdiki iş fikrinizi buldunuz. Hı -hı. Evet, o da Hı -hı. aslında gene bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Ee, benim kişisel olarak bir beş tane USB diskim var. Ee, i̇çerisinde de hep resim ve videolarım var. Geçmişten hep böyle çektiğimiz. Ve bunların hep dağınık olduğunu gördük. Ee, bu kadar dağınık bir sistem içerisinde... E, ...bunları nasıl düzenleriz Hı -hı. diye... ...öyle farklı çözümler denemeye başladım. Yani kendi sorunumu çözmeye çalışıyordum. Ee, derken... Birçok sistemi deneyince hepsinde böyle bir farklılıkta ya da istediğim şeyi göremedim. Mesela bulut sistemler var. İşte benim için kişisel gizlilik çok önemli. Onlara güvenemedim en başta. Ardından e, aylık para ödemem gerekiyordu. E, bu benim için engelleyici bir unsur oldu. E, daha sonra cihazlara baktım. İşte cihaz çözümleri, Gene göz bilgisayar zaten onları kullanıyorum. Ama e, bana bir depolama alanı dışında başka hiçbir şey veremiyordu. ...dedik ya bu, bunu daha akıllı bir ihaleye dönüştürebilecek... ...hem kişisel gizliliğimi koruyacak... ...hem aylık para vermeyeceğim... ...hem de bunun organizasyonunda... ...hepsini bir arada tutmamda yardımcı olacak... ...ne olabilir diye bakmaya başladık... ...aradığımız çözümü bulamayınca... ...bunun bir prototipini geliştirdik... Bari biz yapalım dediniz... Ee, evet etrafımızdaki ve e, tamamıyla... ya yani rastlantısal karşılaştığımız insanlara bile... ...ben bunları sormaya çalışıyordum... E, ...hatta böyle teknoloji marketlerinde... ...rafların kenarlarını bekliyordum ben... İşte oraya USB disk almaya gelen birisine soru soruyordum. İşte sen bu diski niye alıyorsun? Ee, benim resimleri saklamak için böyle büyük bir problemim var. Sen bunu nasıl çözüyorsun? Aslında orada bir e, müşterilerle röportaj yapıyordum aslında. Kullanıcı ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyordum. Ee, o raflarda bayağı bir zaman geçirdim. Kimisinde müşteri rahatsız ettiğim için mağaza <gülüyor> dışına da itildim. Tamam ee, soracaktım ama... <gülüyor> ki sen yanıt vermiş oldun. Peki ama yılmadın, uğraştınız ve sonunda ne çıktı ortaya? Daha sonra Amerika'ya buradaki hızlandırıcı bir üniversitenin hızlandırıcı programı ile birlikte Amerika'ya gittik. Ve oradaki self fonlama bir platformunda ürünü orada ön satışa sunduk. Bir ürün geliştirdiniz siz prototip olarak ve o üründe bu işte fotoğrafları, videoları hem evet. sınıflayabiliyoruz herhalde. Evet, bir yapay zeka içerisinde bir özelliği var. Yani yapay zeka dediğimiz bir bilgisayar algoritması... Bir resminize bakıyor, bunun içinde örneğin Ercan var deyip onu kategorize ediyor. Ercan'ı kenara koyuyor ee, ki siz daha sonra hızlı bir şekilde bulabilin diye. Veya işte resmin içinde diyelim ki e, bir e, deniz kenarına çekilmiş, e, onu deniz kenarı olduğunu anlayıp onu size otomatik olarak tekrar bulmanızı sağlayabilecek bir işte anahtar kelime kullanıyorsunuz. Mesela deniz kenarı diye o resimler geliyor ya da kayak resimleri diyorsunuz onlar gelmeye başlıyor. Peki. E, dolayısıyla içerikleriniz ya çünkü her geçen gün daha çok resim çekiyoruz ve sürekli elimiz telefonla biriktiriyoruz ama yani işte ne anlamlı olanları bulmak bizim için biraz daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla Amerika'ya gittiğiniz Amerika'da bir program kapsamında. Evet. Ve siz orada bu yapmış olduğunuz örnek ürünü e, insanlara tanıtma fırsatı buldunuz herhalde. Evet. Bir kitlesel fonlama'dan bahsediyordun evet. tam sen ben o sırada e, sorumlu araya girdim. E, ...o platformda... işte ...insanlara aslında fikrinizi anlatıyorsunuz... ...ürünü gösteriyorsunuz... ...ve orada e, onlara özel bir fırsat... ...karşılığında... E, ...beklemeleri tabii gerekiyor... ...bunu almaları için... E, ...ürünü aslında ön siparişini veriyorlar... ...evet ben bunu istiyorum diye... E, ...ve 6 aylık bir bekleme süreci var... ...sıraya girdi insanlar... E, ...biz 40 gün içerisinde 94 farklı ülkeden... ...müşteriyle buluştuk... E, ...ve... Bayağı bir e, başarılı bir satış geliri elde edildi. Bir dakika siz örnek ürünü gösterdiniz dediniz ki biz bundan üreteceğiz 6 ay sonra. Hı hı. Bundan alırsanız eğer erkenden şimdi daha bu örneğini gördüğünüz şeyi evet. diye alırsanız 6 ay sonraya biz size şöyle özel bir indirim yapacağız dediniz. Ve 94 farklı ülkeden evet. ee, satış yaptınız idi, kullanıcılara evet. gitti ve satın alındı. Ne kadarlık bir şeyden bahsediyoruz? E, toplamda 900 bin dolarlık bir 900 ön bin dolarlık bir ön satış yaptınız. Evet. Yani ortada daha ürün yok sadece prototipi var Hı -hı. ve 900 bin dolarlık bir satış gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Bu yanlış bilmiyorsam Türkiye'de herhalde global Buna... anlamda ulaşılan en, en üst rakamlardan evet, Türkiye'nin en var. çok fonlanan projesi olma ünvanına sahip olduk daha sonrasında. Peki şu an ne aşamadasınız? E, ürünlerin üretimi gerçekleşti, sertifikasyonları yapıldı ve e, sahiplerine göndermeye başladık. Ee, ve e, inanılmaz bir bilgi topluyoruz bu sırada. Ee, i̇nsanlar hala farklı kullanım e, olası şey, koşullarını bize aktarmaya başlıyorlar. Düzeltmeler yapıyoruz, eklemeler yapıyoruz. Ve şimdi de Amerika'da iş geliştirme e, çalışmalarına başladık. Ve kısa bir zaman içerisinde de e, orada e, satışa sunulacak. Yani tamamıyla pazara açılmış oluyor aslında. Bir de bir yatırım aldık. E, tabii bu, bu da bize hem pazarlama faaliyetlerinde bir ek bir gelir ek bir kaynak getirdi. Yatırım aldık derken bir başka kişi şirketinize ortak oldu. Evet, hem Amerika'dan, Amerika'dan, hem Amerika'dan hem Türkiye'den bir yatırımcı grupları şirketinize dahil oluyor. İşte size bir sermaye koyuyorlar. O sermayede de siz tabii ki kendi hedefleriniz doğrultusunda harcayabiliyorsunuz. Peki yıllar önce Antalya'da klima almanın pahalı olduğu dönemde <gülüyor> babasıyla klima yapan Ercan bugün Türkiye'nin herhalde en çok fondona evet. yatırımının girişiminin yürütücüsü birkaç isimden bir tanesi fikrin sahibi. Bunu ortaya çıkartan kişilerden bir tanesi ve şu anda şirketine kendi kurduğu girişimle yurt dışından Türkiye'den ortaklar aldı ve yakında da galiba Amerika'ya gidiyorsunuz. Evet Ercan. ve bunu daha da büyütmek hedefimiz. E, çünkü bu alanda e, gerçekten çok e, farklı çalışmalar yapıyoruz. E, bunları daha da ileriye götürmek hedefimiz. Peki ne olacak sonra hayalin ne? E, aslında hayal tabii ki her zaman var ama... Ee, hayat size her gün çok daha farklı şeyler sunuyor ee, Şimdilik bunları söylemeyeyim <gülüyor> Peki ee, Yakın bir zamanda bunları görmeye başlayalım Çok güzel ee, Bütün bunları yaptın ama Benim bildiğim ve dinleyeceğimizde de paylaşmak istediğim bir başka şey var aslında ee, Olayda işte tutku varsa herhalde e, Defalarca denesen de Hani ...başarısızlıkla sonuçlansa... ...bir işe girişsen, o iş yarıda kalsa... ...bir şey olsa da... ...içinde o tutku varsa hiç onun evet, arkasından evet. gitmekten... ...vazgeçmiyorsun hiç herhalde. Evet, hani Senden, bakıyorum. gözlerinden, hayatından okuduğum da benim o. Tutku varsa işin içinde... ...bir şekilde geliyor. Yani o başarı da geliyor. Ulaşılan şey de geliyor. Evdeki televizyon. <gülüyor> Dinleyeceğimizde <gülüyor> evet. paylaşmak istediğin nokta evet, bu. Evet oraya attırdık aslında. Evet. Ee... Ya bir gün şimdi yeni bir eve taşındım yeni bir hayat kuruyorum bu yurt dışından geri döndükten sonra televizyon alacağım fiyatlar inanılmaz pahalı geldi bana ve bir anda kendimi televizyon yapar durumda gördüm. Televizyon, televizyon, fiyatları, yaptım. <gülüyor> televizyon fiyatları fazla geldiği için kendi televizyonunu kendisi <gülüyor> yapan bir adam konuğumuz şu anda yayınımızda. Ee, baban evet. klima yapmıştı. Klima bağlı evet. <gülüyor> olduğu için o dönemde sen televizyon yaptın. Şimdi Ercan'ın bir de e, oğlu var küçük Alp. Alp bakalım neler yapacak, ne icatlar evet, çıkaracak hoşumuza. Peki Ercan e, programımızın yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz. Dinleyicilerimize ne söylemek istersin, ne paylaşmak istersin e, son olarak? Bence bir şeyleri yapmak, bir şeyleri başarmak e, insana çok değişik duygular veriyor e, gerçekten. E, hiçbir zaman yılmamak lazım dediğim gibi. İnanmak lazım. Hayatta zorluklar her zaman karşımıza çıkacak. E, ama inandığınız şeyi yapınca hem e, siz mutlu oluyorsunuz... ...hem e, değişik bir dünyaya, değişik o yaptığınız şey ihtiyacı olan insanların erişimine de sunuyorsunuz. E, bence e, durmadan ve yılmadan üretmek, e, inanmak... E, bir yenilik peşinde koşturmak bence en önemli şeylerden bir tanesi. Ama herhalde bunun da en başı hayal kurmak. Hayal kurmakla başlıyor her şey. Evet. Şu an bizi dinleyen, dinleyeceğimizin arasında kendi girişimini kurmaya çalışan, kendi fikrini hayata geçirmeye çalışan, benim de bir fikrim var bunu yapmalıyım, hayata geçirmeliyim, başarmalıyım diyen dinleyicilerimiz, genç arkadaşlarımız varsa işte burada yayınımızda kocaman bir örnek Ercan, hiç vazgeçmeyen bir adam ee, çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğun için Ercan yaşam öykünü bizlerle paylaştığın için Eminim bizi dinleyen birçok dinleyicimize de ilham vermiştir bu yaşam öyküsü. Ben de ümit ediyorum. Ben de sesini duyurmanıza yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Peki yayında söylemediğin hayallerini de önümüzdeki günlerde inşallah hayata geçmiş halde hep beraber göreceğiz. O kolaylıklardan evet. faydalanacağız diye umuyoruz. Evet efendim bugün yayınımızda sevgili Ercan Erciyes konuğumuzdu. Kendisi aslında hani hep söylenir ya bir imkan sağlansaydı bana da bir fırsat verilseydi neler yapardım neler. işte bugün yayında o imkanı beklemeyen, o imkanı kendisi yaratmak için peşinden koşan, hiç yılmayan, başarısızlıkla sonuçlansa da hayal kırıklığına vurasa da içindeki tutkuyu hiçbir zaman öldürmeyen ve o tutkunun peşinden gidip hep daha iyisini arayan bir ...girişimci konuğumuzdu... ...genç bir insan konuğumuzdu... ...kendisi bu ülkede herhalde... ...gençlere neden güvenilmesi, neden inanılması gerektiğinin... ...canlı bir örneği... ...bir sembolü bence... Amerika yolculuğu başlayacak. Artık onun önünde başka bir hayatı olacak. Umarım çok güzel haberler almaya devam ederiz ve günün birinde tekrar Türkiye'ye dönerek bu ülkede çok daha büyük işlere imza atar. Sizler de bizlerle böylesine ilham veren yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz ya da programımızı takip etmek, geçmiş program kayıtlarına ulaşmak...